Oradan başlayarak dersimize geliyorum. Geçen hafta da öyle geriden topladım kısaca. Elhamdülillah. Bütün hamdü senalar, övgüler, şanından, şerefinden bahsetmeler ancak Allah'a mahsustur. Celle Celal, Bu hususta çok malumat verdim. Hamd hakkında. Öyle Allah ki Celle Celaluhu. El, -mü el mübdi yoktan başlatan, ademden izhar eden, yokluktan e, varlığa e, çıkaran,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 Ne istiyorsa onu yapabilen tek Allah Celle Celaluhu. Hiçbirimiz istediğimizi yapamayız. İstediğimizi ancak Mevla murat ederse oluyor o da onun muradıyla ve halkıyla ve ile oluyor. Bizim e, halktan, icattan yaratmadan e, efendim hiçbir nasibimiz yoktur. Ve irademizi gerçekleştirme hususunda hiçbir imkan ve iktidarımız yoktur. Zaten kendimizi acziyetle ve efendim beceriksizlikle bu e, sıfatsızlıkla tanıdığımız zaman Rabbimizi de kudretle Hztle kibriya ile tanımış oluyoruz Ben ara sofa ararap kendini bilen Rabbini bilir ne demek istiyor e, Kendinin alçaklığını düşüklüğünü beceriksizliğini güçsüzlüğünü bilen ne kadar güçsüz olduğunu bilir Allah'ın o kadar güçlü olduğunu biliyor Celle Celaluhu. Evet kendisindeki e, işte u, e, uyuma sıfatımızsa Allah'ın uyumayacağını anlıyor. Uyuklamaya bakıyor, Allah'ın uyuklamayacağını anlıyor. Celle Cel. Çünkü neden? Hep bir sonradan yaratılmış varlıklarız. Bizdekiler noksan sıfatlar. Kendi sıfatlarının noksanlığını bilen allah Teala'nın sıfatlarının mükemmelliğini anlıyor. Hep burada e, yani nefsini bilen Rabbini bilir. O demektir. Nefsini e, zilletle, mehanetle, hakaretle, aziyetle tanıyan ki değil miyiz? Öyleyiz. Hiçbir şey elimizden gelmiyor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 albat şedid şetlettik Allah'ın mesajı. Celal, celal, el hadi buraya kadar bir ders idi. Şimdi o ikinci derse geldik. Ya hoca ben de sen işte böyle yapsan 2 günde kitap biter. E şimdi bak ne oldu? Bir ders bir dakika sürdü. E sen öyle zannet. Arş'ı anlatmadan nereye gideceğiz? Mübti sıfatını anlatmadan Norwich'le ben onları tek tek yarım saat bir saat izah ettim. Onun için izahsız ders olmaz. Geri de izah var diye şeyden geçiyorum. Bir ders buraya kadardı. Sonra bütün hamdler o Allah'a mahsustur ki el-hadi, saffetel-abid, seçkin kullarını hidayet eden ilel-menheci-l-raşid. Efendim, daha geçen derste rüştü anlattım, raşitleri anlattım. İsmi raşit olanları değil, kendi raşit olanları anlattım. Rüşt nedir, onları anlattım. Rüşt, kolay mı oluyor rüşt? Rüştünü ilham eyle diyorum. Mevzu nedir yani, dualarda da geçiyor. Allah'ım el-himni Ya Rabbi bana rüştümü ilham eyle ve iznimin şerri nefsi, nefsimin şerrinden muhafaza eyle. Bu dua iki kelime ama geldi manasına bak. Rüştümü ilham eyle. Bu duayı çok yapın. Velev ki Türkçe'de, Arapça bilmiyorsanız. Ya Rabbi bana rüştümü ilham eyle. İşte onun için Mevla ne yapıyor? Seçtiği kullarını rüşt sahibi, raşat sahibi yola hidayet eden, evvel sedid, En doğru, en düzgün, en istikametli meslek. Meslek demek sanat değil. Meslek yol, güzergah. Tarık-ı Sultan'ı Padişah Caddesi. O da nedir? Sırat-ı Mustakim. Anlattık. i̇man İslam, kuran Sünnet, el Sünnet ve Cemaat diye geçen hafta e, şehrlerden de okudum size. Bizi de e, bu ehl Sünnet itikadına ve bu yola idare etmesi vesilesiyle de Sonsuz tekrar tekrar hamdü senalar olsun. El mün'im aleyn ba'de şahadet tevhid. İman tevhid şahitliğini nasip ettikten sonra kelime-i tevhid şahitliğimiz var. Buyurun. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bu tevhid şahitliğinden sonra bize bunu inam etti. Ama esas ondan sonra bize ikram eden Allah'a hamd olsun. Ney? Bi hiraset-i ve terdîd. İnancımızı koruma nimetini bize ihsan etti. Çünkü çok rüzgar esiyor. Bazı muhalif ters rüzgarlar esiyor. İlahiyattan bir rüzgar esiyor. İmam Hatip'ten başka rüzgar esiyor. İran'dan bir Şia bir rüzgar esiyor. Suud'dan bir vehhabi bir rüzgar esiyor. Yani Türkiye'nin içinde mezhepsizlerin rüzgarları esiyor.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 tereddüt getiren şu hakikaten millet bir bocalama bizim millete meraklı taze ya dinlemeyin, eli sünnete muhalif konuştuğu belli olan bir adamı daha de, Adem açısından e, babası var diyen adamı daha konuşmasını dinlediğin zaman sen demiş oluyorsun ki ya Rabb'i ben beni zehirle. Sen o adam için demiş oluyorsun ki yapsam ben ben sana açtım göğsümü gönlümü ne sokarsan hangi pis inanca ben müşaidim. Ben müşaidim ya. Yolluyum demektir yani ben.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 İnancını koruyana üstüne hatime nasip olur. Böyle şey olur mu? Allah bize çok nimet ikram etti ama en mühimi iman nasip ettikten sonra bunun koruması. Çoklar öyle ne paralar kazandı ama benim gibi. Elde sıfır cepte sıfır. Hepsini batırdık gittik. Babam da bende bir şey yok. Ha Demek ki kazandığını korumak meselesi. Kazanmak kolay, korumak zor. E, niceleri kaybetti. Sağlığını da öyle kaybediyor insanlar. Her şeyini. Allah veriyor sağlam yaratıyor seni. Ondan sonra duman aldı, ciğerler gitti. Yani korumak zor. Onun için Allah'ımızın en büyük nimeti, bize inancımızı korumayı nasip etti. Yani tabii, siz beni dinleyenler olarak, itikadımız ehl-i sünnet olduğunu düşünerek, i̇mam Gazali Hazretleri de bu kitabı okuyan ve dinleyenlerin itikatlarının ehl-i sünnet çerçevesinde korunduğunu mülahaza ederek bunu yazmış.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 Ama ehl sünnette itikat tamamen düz olduğu için onlarda itikat sorunu yoktur. Ama amel sorunu olabilir. eli i sünnet'te bu kadar insanda bunca yanlış işleri var ve günahlar var. Ama yine de itikat bakımından seçilmiştirler. Onun için seçtiği kullarını nereye sevk etti? Seçtiği Resulüne uymaya sevk etti. Seçilmiş kul Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Mustafa ne demek? Seçilmiş peygamber. Sallallahu aleyhi ve sellem.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 Sünneti hadis-i şerifleri bütün ümmete nakleten cemaat, sahabe topluluğu. İşte onlar ya cemaat dediğin mi ilk muteber olan onlar. Onların ittifakı ittifaktır. Onların ihtilafı ihtilaftır. Onlar bir şeyde ittifak ettilerse o zaruriyatı diniye dendir Artık ona şübeden Allah muhafaza. Hadise şüphe etmiş olur. Hadise şüpheden ayete şüphe etmiş olur. Ayet şüphe. Allah şüphe etmiş olur. Böylece zincirleme cehenneme kadar gider. Kafir olur yani.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 şeref olan sahabesinin eee izlerini sürmeye sevk etti. Yine o Allah'ım hamdolsun gel mütecelli liun ve fi'ali eee yüce zatıyla, esmasıyla yani isimleriyle ve sıfatlarıyla bi mahasin evsafi en güzel sıfatlarıyla kullarına tecelli etti. Tecelli etti derken işte eserlerini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 Bütün hayatımız onlarla dönüyor. Yani uyutan, uyutan, öldüren, dirilten, rızık veren, affeden, acıyan, efendim intikam alan öylece şey. bir düşmanından dara düşüyorsun bir zalimden. Yalvarıyorsun Allah'ın kapısına. Başımdan defeyle şerine kifayet eyle. Bir de bakıyorsun herif tepelenmiş. Elhamdülillah diyorsun bu zalimden kurtuldum diyorsun. İşte el müntakim intikam alan ismi tecelli etti. Anladın mı? Onun için kullarına tecelli eden Allahımız olsun. وَالَّتِي لَا اِدُرُكَ اِلَّا مَنَ الْقَسْسَ مَعَوَا الشَّيْدِ Ama bu tecellilerden kim anlar? Kimsenin bir şeyden haberi yok. Oo hava ne güzel, civa ne güzel, yemek ne güzel, hanım ne güzel, çocuk ne güzel, araba ne güzel. Allah'ın nimetleri içinde, tecellileri içinde, gark olmuş kalmış, haberi yok enayinin. Haberi yok. Onun için kimse anlayamaz. Ancak Kur'an'a kulak verecek,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 O Allah'a hamdolsun ki oradan geliyoruz. Zaten e, Mevla'yı met ederken, Mevla'yı hamd ederken İmam Gaza Hazretleri ki biliyorsunuz e, hayırlı işlerin, önemli işlerin e, başında mutlaka besmele çekiliyor. Hamdele okunuyor ve salavat-ı şerife götürülüyor. Üçünün hakkında da hadis-i şerifte külle emri la ibn-i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 ehl sünnet geçti, Resulullah'ın yolu geçti, sahabenin yolu geçti falan filan. Arşın sahibi zil, arş geçti, zil, efendim, sefel, batış geçti. Bakıyorsun hamd ediyor ama hamd ederken de bir yandan bize çok büyük ilimler, itikadımızı aydınlatacak ilimler beyan etmiş oldu. Şimdi oradan devam ederken yine aslında hamdine devam ediyor ama maksada girdi. Yani maksat dediği ne? allah Teala'nın tanıtımı.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 Yani işte emirleri, yasakları inanmamız. Amel ayrı bir şey. Nasıl inanacağımız. Ve işte kıyamet alametlerine kadar gider. En sonunda kıyametten ve şu olacak. Sonra işte, İsa Aleyhisselam'ın nüzülü de o yüzden itikada giriyor. Ee, Hazreti Mehdin Zuhru vesaire Oradan da nereye gider? Ölüm, kabir, azabı vesaire. Ondan sonra da mahşere çıkış. Mahşerdeki haller, hesaplar, mizanlar, sıratlar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 İster manzum olsun, yani kaside-i emaliye gibi, ister me mensur olsun, işte Ömer Nesefi gibi vesaire. Bütün el itikat itikad kitaplarının başı Mevla'nın zatı ve isimleri sıfatlarına başlar, sonu da cennet ve cehennemle biter. Yani ana tema bunlardan ibarettir. Bunlara inanan Müslüman olur. Zaten bunlara inanmayan Allah muhafaza İslam'dan nasipsiz kalır.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 Neydi? Bir milyarı bile Allah zor tanır. Müslümanların da hepsi tanımıyor ki. Şu anda Müslümanım diyor, eli Sünnetim diyor, Sünniyim diyor. Allah'ın ismini saymaz, sıfatını sayamaz ya. Nasıl Müslüman olacak? Allah gökte diyor. Haşa Allah baba diyor. Haşa yukarı parmağını kaldırıyor bir şeylere. Daha neler, neler, neler. Ne rezillikler ya. Sen Allah'ın kitabını inkar ediyor, şeriatını inkar ediyor, hükmünü inkar ediyor. Allah ne karışır benim işime diyor. Değil mi? Sorsan gavurum demez yani. <gülüyor> ama öyle. Onun için Allah'ımıza çok hamd ederiz ki bize kendini tanıttı. Herkese tanıtmadı yani. Tanıttı ama adam almadı. Fizati zatı hakkında bize tarifatta bulundu. Ne diye bulundu kurban olduğum Allah? Ennehu şüphesiz. Kendisi şimdi bize başladı şimdi hem hamd ediyor bir yandan da bize kendini nasıl tanıttı?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 Her bir sıfatını söylüyor. Peşine de onun izanı götürüyor yani. İşte Vahidünün manasını işte birdir, birincidir, birinci midir, tek midir, falan filan. Bak, Vahidün ne demek biliyor musun? Birdir demek ilerisi onu anlatıyor. La şerike leh. La şerike. Hiçbir ortak yoktur. Lehu kendi zatı için. Yani vahedün ne demekmiş? Ortağı yok demekmiş.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 işte aklım var mı demek lazım da işte önce aklım var mı işte var dediği anda da Allah var demiş oluyor ama işte anlamaz ne dediğinden de haberi yok. Önce Allah Teala var e varlığına deliller var mı e zaten delil soran dilin delil konuşan ağzın delil kıvırdayan dudakların delil kören gözlerin delil tutan ellerin delil.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 o ince damarları yaratmış kurban olduğum. Raskele mi olmuş? Yani var olan her şey varlığına delil. <gülüyor> Fe fi kulli şeylen le ayetun ala ne Her şeyde ayet var, delil var, nişan var ki ne söylüyor? Allah birdir diyor. Celle şanu ve celle celal. Onun için Müslüman olmayanlar da Allah var diyor. Çünkü manyak değiller.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 işte güneş rastladı, ay rastladı, yıldızlar rastladı, gecegenler rastladı, felekler rastladı, işte denizler rastladı, her şey rastladı, rastladı, rastladı. Bu kadar milyarlarca efendim, şey, yıldızlar, şeyler e, rastgele gidiyorlar yani şu anda ve birbirine de çatmıyorlar yani. Bunlar da bekliyorlar işte dünyaya değdi diyecek, derse gittik gideceğiz falan. O arada A teğet geçti, es geçti falan falan. Yahu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 İşte e, kadının biri geldi işte şeye rahmetli efendim hazineniştesi şey kayn birader der İlyas Vanlı hocaya da rahmetli oldu anlatırdı yani o müftülükte görevliydi vaizdi. gel kadın diyor ki işte efendim e, benim e, püsküt kutularına püskütler koyuyorum ondan sonra falan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 Allah, Allah evde de kimse yok. Şey bu tarafta. Ya Allah Allah ben aklı başımda bir insanım. Keçe ben bunu bu kap buraya koydum. Evde de kimse yoksa bak aktım ha burada. Ha Resulullah sallallahu buyurdu bu işini. Ne avreme mevza. Men akhadha elbisesini alan, kaldıran, kenara koyan, askıya asan, askıları asmakta çok iyi değil sesin. Neyse. Efendim böyle kenara koymak daha iyidir yani. Hem sünnet-i bakımdan bakın ben hem de diğer bazı meseleler var. Bismillah desin. Alırken bismillah desin, koyarken bismillah desin. Fe'nnel cin istemtihuna bi insi ve Cinler insanların elbiselerini, eşyalarını kullanırlar diyor. Kullanırlar. Onun için fe'nismallah tabeun Allah'ın adını gördü mü mühürlüdür. Şunu şurada şura besmeleyle koydum bu mühürlüdür. Şimdi şeytan gelse efendim mühürlü diye okunamaz Öbürleri mühürsüzdür. İsteyen iste kaldırır kondurur. Ha. E, bende böyle bir şey olmuyor. Olmuyor. Selamdülillah. <gülüyor> Ama olanlar var. Olanların da kafasını yemesine lüzum yok yani. Neden? E, bu sefer adam diyor ki ben diyor hafızam mı gidi alzaymır mı oldum. Gidip tahlil yaptırmana gerek yok yani. Boşuna para verme alzaymır mı mı değilsin. Sen bunu buraya koyduğunu hatırlıyor musun? Kesin mi kesin? E sabah burada kalktım da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 imam Osman Efendimize vaktinde gelmemiş. Gelmeyince de halife de çok o zaman sıkıntıya düşmüş. O adam da orada görüyor musun karşıma kimse çıkaramıyorsun lafları etmiş falan falan. Neyse gecikmeli olarak gelmiş. Vallahi Allah Teala. Ya nerede kaldın ya ba Hanife, Bu herifi dinliyoruz ha burada ya. Gel şuna bir cevap ver. Ya sormayın efendim işte ben biraz geciktim özür dilerim. Fakat neler geldi falan. Ne, ne oldu başına neler geldi? Kayık bulamadım.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 Yani pıhtı atmaması, damarımızın tıkanmaması, bu kadar sene sağlıkla yaşamamız, her dakika Allah'ın ayetleri ve mucizelerine, tecellilerine mazar buluyoruz. Çünkü neden? Kıl gibi yav damar, kıl. Zaten adına baksana kılcal. Kılcal damar ya, Ya bunu, bu nasıl bir şeyler? Koca damar tıkanıyor, bu kılcallar tıkanmıyor. Ondan sonra pıhtı, zaten...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 O şimdiye göre konuşuyorsun. Ortalama 60-70. Onu konuşmuyoruz. Allah-u Teala'nın yarattığı yapı yine sağlam. Yine o bin seneye, iki bin seneye götürür. Mesele ne? Yaşatmak isterse yaşatıyor işte. Yaşatmak istediğin zaman da bir yaşında çocuğu öldürüyor. Anladın mı? Taptaza damarlar her şeyi. Buna ne oldu şimdi? Nereden kaptı bir şey yani? İşte.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 Hani birikarsa 10 bin sene desede kafir olmaz. Yani o hadis şerif mütevatir derecesinde değil. Bu bakımdan mütevatir olmayınca, mütevatir olmayınca itikatta delil olmaz. Yani itikat çünkü önemli bir mesele. Bunun üzerine efendim 10 işte bin sene 20 bin sene ne diyorsan misal. Hay biz hadis şerife bağlı kaldığımızdan biz 7 bin sene olarak kabul ediyoruz. Kıyamete kadar ömrü 7 bin sene olacak.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 kendisini yaratan bir zattan asla müstahini kalamazlar. Dolayısıyla biz bu alemde, feleklerde, göklerde, gezegenlerde, yerlerde devamlı ne var? İşte birleşmeler var. Ayrılmalar var. Ha hareketlilik var. Sakinlik var. Her zaman hareket yok. Bazı gözü duruyor. Ondan sonra terkip var, tahlil var. Bunlar ne demek? Cüzlerden birleşmeler var. Parçalardan. Sen mesela bir şeyi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 Onun için Allah Teala gökte değil diyoruz. Niye sonradan yaratılmış gök? Allah Teala nasıl gök, gökün içinde olacak aşağı? Ve onun için Allah Teala arşa oturmaz. Çünkü neden? Arş sonradan yaratılmış. E sonradan yaratılanda değişkenlikler olur. Öyle mi? Mesela ne diyor? Sadıb bin Muaz ölünce arş hala titredi. Titremek ne demek? Arş her zaman titriyor mu? Arş her zaman titrese arş titredi denir mi? Ben her zaman konuşsam hoca konuştu denir mi? Bu akşam konuşuyorum işte. İhtezze'l arş levvet Muaz, Muaz'ın ölümüne arş titredi. İşte yetimi ağlatırsa biri arş titrer. Yani ne demek? Kozaba gelir işte. E tabi arşın da manevi bir hayatı var. E sen şimdi arş titredi ise i̇şte ne demek bu?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 Tamam Allah-u Teala'da hadis-i şeriflerde vuhikallahu diyor. Vuhk var. Ama o vuhk bizim gibi gülmek mi? Değil. Allah-u Teala şaşar mı? Şaşırır mı bir şeye falan? Haşa kella. Nereden anlayacaksın? Hacıballahu, aceb fiili var. Teaccüp fiili var. Ama işte lügat madde, müteşabiat. Ne diyorsun hemen? Kaideyi bildiğin için bizim gibi değil. Çünkü neyse ki misli Allah'a benzeyen bir şey yok.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 Kürsü yaptın, şey yaptın, sedir yaptın. Şey e, seni yaradan neler yapamaz? Şu bilgisayarlar falan akıl mantık duran işler. internetler, şunlar bunlar ki son 20-30 senede bu millet bunları gör. Nasıl bu kadar bir şey, tarabaytlar şeyler, flash diskler böyle efendim, belleğinde tutuyor. E, bu kadar şeyi. E bunu yapan insanın beyni. Bu beyin ne bu?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 Anında oradan oraya geçişlerini Dönüşlerini, düşüncelerinin e, Merkezini bulamazsın Çünkü kalp ettir Beyin de ettir Fonksiyonlarını ve işlevlerini incelemeye kalktığın zaman Beynin şurası şu devre Şimdi biraz bir şeyler söylüyorlar işte Sağ tarafı şunu yapıyor Sol tarafı bunu yapıyor Beynin şu tarafı inan şu yapılıyor Bir şeyler bir şeyler O da ne kadar doğru bilmiyoruz O da şundan oluyor Neden oluyor? Bakıyor bu adamda arıza ne oldu?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 Allah Teala'nın şahih-i nebevî tavliti lem tumut fi manam ehli gelenin ruhunu diyor. Ölüm anında alırım ne kalp kalrın ebeyin. Eceli gelmeyenin de ruhunu uykuda alırım diyor. Bak uykuda ruhun alındığı ayetle sabit. Uykuda ruh çıkıyor. Ayetle sabit. Eceli gelmiş olanın ruhunu tutarım diyor. Geri göndermem. Adam öldü gitti. Bunun şimdi beyni de öldü, kalbi de öldü.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 İşte o bir enerji diyelim. Ama esas insan ruhtur. Mükellef olan da ruhtur. O onun çıkışı nasıl, girişi nasıl? Allah Allah. Ya i̇şte bunları düşünseler diyor. Bir âfaka bakacaklar, bir enfüse bakacaklar. Ne bu rastadile evlem fi vel ard. Göklerin, yerlerin e, mülküne, melekûtuna bakmayacaklar mı diyor? Efendim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 Ama şimdi sen hele ki o böcekler alemi, memleler alemi, akrepler alemi, timsahlar alemi yani bunlar hepsi bir alem ya. Bin tane türü var, mahluku var. Ya bir türün altında kaç tür daha olabilir? Yani timsah türünün sürüngen türüdür. Sürüngenin altında dünya kadar çıkar. Ama bin tane ümmet var. Bin tane ümmet var. Altı yüzü denizde, dört yüzü karada. Denizlerdeki ümmetlerin sayısı fazla. E şimdi bu ümmetler üzerinde tabii ki bu belgeseller bunun zekatı olmaz kırkta birinin binde bir olmaz ayrı dava ama bizim bunları gezip görme imkanlarımız olmadığından hakikaten çoğunu da gavurlar tabii çok kaliteli bir şeyler de yapabiliyorlar falan falan bu sabır ister bilmem ne hiç çok sabır ister yani denizin diplerinde şurada burada buzullarda aylarca e, bunlar biliyorsunuz gemilerle çıkıyorlar gemiye de bir senelik e, konserveyi dolduruyorlar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 bu uzay şeylerinde tespit ediliyor bu gece çok oluyor falan gökte cümbüş var ni cümbüş var lan şeytanların kafasına yangın var gökte cümbüş var her yeri zannediyor göbek kafası. ya kardeşim sen git neredene zurna öttürüyorsan öttür gökte ne cümbüş var halbuki Kur'an Kerim'de ne buyuruyor ve cehenneme ruju melli şey yıldızları biz şeytanlara rezim yaptık taşlama çünkü gökten gaybi haberleri cinler çalmaya çıkıyor.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 Acaba göklerin diyor yerlerin mülküne melekûtüne bakmıyorlar mı? Bir baksınlar göklerde neler var, yerlerde neler var. Benim bunca ayetlerim var. Ve fil'l ard ayatu lil şüphesiz inanlar için yerde toprakta ne ayetler var, ne ayetler var. Ayet nişan demek. Alem demek, alamet demek. Allahu Teala'nın varlığa biline delil demek. Ve fî enfusikum ya sizin içinizde neler var?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 Mevla bundan mesul değil. Sen bundan mesulsun. Niye aklını, gözünü, beynini çalıştıracak ayetlere bakmadığında gittin karılara, kızlara, şarkılara, türlü, filmlere baktın, kafayı yedin? Biz ne yapacağız? Damarlarını sen tıkat. Allah'ım tıkat sen damarlarını. Maddi damarları da sen tıkatıyorsun. E manevi damarlarını da sen tıkatıyorsun. Maddi damarları, efendim, kolesterol bilmem ne tıkatıyor. Manevi damarlarını da günahlar tıkatıyor. Şüpheler tıkatıyor. Vesveseler tıkatıyor. Ama sen de bunlara kulak veriyorsun. Tedbirini almıyorsun. Nasıl tedbirini alan adam kan sulandırıcı içiyor, bilmem kolesterolü yapışıyor, triglycerit içiyor, bilmem ne, bilmem ne, bilmem ne. Ya tedbirini alıyor Öbürü ne yapıyor? İki kilo pastırma yiyor, hap içmiyor. Ondan sonra gider her yerim tıkandı diyor, gitti. Bizim bacağı böyle gitti yani. İki kilo, bir kilo, iki kilo pastırma yemiş. Ya zaten kolesterol kaç, mübarek adam ertesi gün öldü. Cık. Misal. Misal. Allah rahmet etsin, kabrinler olsun, mübarek Mübarek adam.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 Öbürü de ona der ne oldu sana Allah Allah ya kafayı mı yedi? Ne demek ya? Şu şu zehire bak. Şu akrebe bak. Şu küçücük hayvana bak. Buna bu zehri kim koymuş? Bu zehir nerede ya? Bir adam olsa adamı öldürüyor. Burada sen kimya laboratuvarında dünya kadar bunu dozunu ayarlaman lazım. Bu, bu dozda buna nereden olmuş? O kadar o dozu kim ayarlamış o zehri koymuş akrebin içine? Yılanın içine. Ondan sonra.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 Kadınlar oruç tutarsa yatızı tutmaz. Gerçeği <gülüyor> ya tutmaz yani. Ayarlayamıyor ki. Oruçsuz birini bulacaklar da falan adet halinde biri oysa falan sen şunun bir şekerine bak. E tabii. E sen şimdi burada insansın. Elinde kaşık var, şu var, bu var, her türlü ölçü var, ayar var. Tutturamıyorsun. Bu bu toprak cansız. Bir de toprakta tat yok. Bakıyorsun kupkuru tuz yok, su yok, bu şey yok. Çıktı baklavadan be.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 karısına verdi. Bu sefer İsmail Azam'ı biliyor. Yani en büyük ismi bildiği için ne dua atacak, kabul oluyor. Kalkıyor İsmail Azam'la Musa'ya selam. Bak. Musa'ya baktı fırtına çıktı. Ya Rabbi sen bize savaşmayı emret. Aç yolumuzu da şu yavrulara galip gelelim. Mevla ki Belam kulum İsmail Azam okudu. Benim İsmail yere düşmez. Fırtınalar çıktı <gülüyor> Ya Rabbi şey Belam kulun İsmail Azam'ı biliyor da onun hatırı var da İsmail Azam'ın tamam hatırı var Allah'ın ismi çünkü. Ama ben de senin peygamberini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 En büyük veli en büyük eşkıya, en büyük kâfir de olabilir meselesini devamlı niye söylüyoruz? Önümüzde bir Belam hadisesi var, bir Darsısa hadisesi var. Daha da çok bu ümmette de var sapıtanlar. Hoca idiat mevladandır. Büyük konuşmamak lazım, ne Hor hakkı görmemek lazım yani. İtikadına muhalif olmak lazım. Şahsına yapılacak şeyler tabii takdirler şeyler biraz. Nefsaniyette girerse işin içine bilmem ne. Kendini beğenmeler, karşı tarafı rezil etmeye kalkmalar. Bunlar da insana tehlikeye getirebilir yani. Çünkü Allah için mi bu konuşmayı yapıyorsun? Allah için mi bu çıkışı yapıyorsun? Nefsin de buna karıştırıyor musun? Bunlar çok önemli şeyler. O yüzden ateistini de, inkarcısına da, münafığını da, kafirini de ne bileyim. günahtan zaten konuşmayalım. Günahtan dolayı insana hakaret edilmez. Ancak itikat e, itikad bozukluklarına da reddiyeler yaparken insan ya Rabbi sen bana nimet verdin. Bak kendini tanıttığı için diyorum, hamd olsun diyorum Amru Gazali. Kendini bize tanıttığı için hamd olsun diyor. Çünkü herkese tanıttı ama işte adam kimisi tanıdıktan sonra da döndü. Şimdi öyle adamlar var. Işte adam ağzına babası var diyen adam. Eveli neydi yani senden benden daha bu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 Ama sıfatlarında ihtilaf var. İhtilaf Müslümanlar İslam'da yok. Ama Allah var diyenler, işte oğlu da var diyen bir 2 milyarlı Hristiyan fırkası var. Oğlu var diyen, hanımı var diyen, haşa okella. E, Oğul, Uzeyre oğlanı oldur diyen bir Yahudi taifesi var. Dolayısıyla işte Allah Teala'nın varlığında ittifak etsek de yani belki 7,5 milyardan, bilmiyorum yani 6 milyarı Allah var diyordur. 6,5 milyar belki 7 milyar.